من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز وهزم الأحزاب وحده. لا له. له الملك وله الحمد o, her şeyin kadiridir. Ve salat ve selam olsun ve onun ve onun hocalarının ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden aziz kardeşlerimiz. Öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de khas satan bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerim, Muhterem konuklar, bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nde devam ederken 34. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Ve bundan önceki hafta ayetlerde Allah subhanehu ve Taala'nın meleklerle olan bir diyaloğunu sizlerle paylaşmıştık. Ve Allah Subhanahu ve meleklere hitaben yeryüzünde bir halife yaratacağını ve asıl bundan da muradın ne olduğunu, kastın ne olduğu üzerinde durmaya çalışmıştık. Ve bugün ihtiyacımız olan halifeyi aslında bu ayeti kerimeden ihtiyacını, farzlılığını ne yapmıştık geçen hafta ziyadesiyle üzerinde durarak idrak etmeye çalışmıştık. Kerim kardeşlerim, bu hafta ise bugünkü dersimizde ise inşallah 34. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Ki ayet şöyledir. Allah Subhanehu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklerle olan diyaloğuna devam ediyor. Ve Allah ve Teala meleklerden ve onlara ilave olarak iblisten yani şeytandan ilave olarak diyorum çünkü onun meleklerin dışında tutuyoruz. Allah öyle tutmuş çünkü. Onun da olduğu bir ortamda Allah Subhanahu ve Teala bir şey istedi. Bir talepte bulundu meleklerden ve orada bulunan şeytandan. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz قلنا lil melaiketi isjudu li adama fasaddu illa iblis. Eba ve ve kana min kafirin. Diyor ki Allah subhanehu ve teala biz meleklere dediğimiz zaman Adem'e secde edin. Hepsi diyor secde ettiler. Melekler secde etti. İlla iblis. Ebe büyüklendi. Yönünü döndü. Vestekbara müstekbir oldu. O kâne minel kâfirîn. Kâfirlerden oldu. Şimdi Hassas bir ayet olması hasebiyle biraz fıkhi derinliği de beraberinde getiren bazı hususlara temas etmek gerekli olacak Kerim kardeşlerim. Onun için biraz baştan alacağız konuyu. Şimdi biliyorsunuz bu ayet kerime masiyet ve tekfir konusu üzerinde çok tartışılmaya müsait bir ayet. Yani bugün namaz kılmıyor kafir. Abdest alıyor, iyi bu kafir değil. Yani bugün masiyet ve kafir veya tekfir konusunun bu ayet üzerinde çok yapıldığına şahit olduğumuz için üzerine kara kalemle çizmeye çalışacağız inşallah. Onun için biraz meseleyi baştan alacağız. Nereden? İstüdu kelimesinden, secde ediniz. Şimdi bu, Arapça bilen kardeşlerimiz mutlaka vakıftır konuya, emir sigasıyla gelen bir taleptir. Aynı şu gibi. Suyu içiniz. İç suyu. Bunun gibi. Yani bir talep içeren sigayla gelmiştir. Ama şimdi şu, dedim ya konuyu anlamak adına bu önemli. Şimdi bu böyle öyle bir talep ki kesin mi? Kesin bir talep mi? Yani yapılmaması halinde kişiyi günahkar kılan ve da ne bileyim kafir kılan böyle bir talep mi? Bunu anlamak için öncelikle secde ediniz talebinin keyfiyetini bilmek durumundayız. Öncelikle Kerim kardeşlerim. Dedim ya biraz fıkhi olacak ama her emir sigasıyla gelen kesin talep değildir. Lütfen bugün belki çoklarca şey öğrenip gideceğiz inşallah ama fıkhi malumat adına bu olsun azık olarak yanınızda. Her emir sigasıyla gelen yapılması kesin olarak talep edilen husus değildir. Mesela اَقِمُوا اَصَّلَا Namazı ikame ediniz diyor Allah. Akimu Nasıl bir emir sigasıysa اِذَا تَدَايَنْتُم bidaynin ile اَجَلٍ musamma فَاقْتُبُوا Birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman belli bir süre zarfı için فَاقْتُبُوا Onu yazın. Şimdi bir soru soracağım. Siz cemaat-i Müslümen'e, kardeşlerime siz borç alıp verdiğimiz zaman hepimiz alıyoruz veriyoruz. Yazıyor muyuz? Veyahut da borç alıp verirken yazışmayı farz mı telakki ediyoruz? Hayır. Ama emir sigasıyla gelmiş. Öyleyse her emir sigasıyla gelen yapılması kesin olarak talep edilendir manasında değildir. Emrin, talebin daha doğrusu kesin mi değil miyi belirleyen karinedir. İşaret fişeğidir başka bir ifadeyle. Yani ona başka bir yerde yahut da aynı ayetin içerisinde başka bir şey onun talebin keyfiyetini belirleyecek. Kesin mi değil mi? Mesela eqimû es dedik. Namazı ikame edin. Emir sigasıyla gelmiştir. Ben bu emir sigasıyla olan talebin kesin olup olmadığını ancak buna işaret eden bir karineyle bilebilirim. Kur'an'a bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Subhanallah. Bir ayeti kerimede Allah diyor ki, مَا fi sakkar, سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Sizi sakkar cehennemine sürükleyen nedir? Allah cehennem ehliyle konuşuyor. Diyor ki sizi sakkar cehennemine iten nedir? dediler ki la ku Musallin" namaz kılıcılar değildik Bu işaret fişeğini alıyorum Akkımu as namaz kılınız Emir sigasının ve talebinin yanına koyduğum zaman namazı ihmal edenin akıbeti ne oluyor Sakar oluyor Cehennem oluyor Demek ki bunun yapılması talebin cinsi nedir kesindir ve farzdır Buradan hareketle, İsyudu secde edinizin karinesinden hareketle çünkü Allah azze ve celle kendisinin dışında peygamberine dahi secdeyi haram kılmıştır. Ama onu başka birisine istiyorsa o karinedir ve onun talebin kesinliliğine delalet eder. Şimdi meleklerin ve artı şeytanın Adem Aleyhisselam'a olan secdesi Allah azze ve celle'nin talebi farz olduğuna göre bunu anladıysak şimdi devam ediyoruz. Esas bize lazım olan noktaya geldik kerim kardeşlerim. Sizlere sorarak devam edeyim inşallah. Farz olan yani şerinin Allah Subhanahu ve Taala'nın Bizlerden kesin olarak yapılmasını istediği hususta pasif davranmak masiyet midir, küfür müdür? Yani kişiyi günahkar mı kılar, kafir mi kılar? Biz bu meseleyi bugün bu ayetin üzerinden öğreneceğiz. Diyorum ki, şöyle bir cümle not ettim. Şeytanı, iblisi kafir yapan onun secde amelinde gösterdiği pasiflik değil, alternatif hüküm üretmekte ki müstekbirliğidir. Açacağım şimdi. Şimdi Allah subhanahu ve teala diyor ki kardeşlerim, iyi anlayalım. Secde edin dedik, iblis etmedi, kafirlerden oldu. Yani bir farzın yerine getirilmemesi halinde insan kafir mi oluyor? Ben bu ayeti kerimeden bunu mu anlamam gerekiyor? sorusu tevcih edilebilir. Edilmelidir de. Ama hakikaten böyle mi onu anlamaya çalışacağız. Diyorum ki şeytanı, iblisi lanetullah kafir yapan, onu kafir yapan farz olan hususta pasiflik göstermesi değil Allah azza ve cellenin Ahkamı hükmün yerine alternatif üretmesi ve bu manadaki müstekbirliyidir. Kim bugün Allah azza ve celle'nin yerine geçer, hüküm ortaya koyar, Allah azza ve celle gibi ahkam kesmeye kalkarsa şeytanul le'nanin aynı vasfına haiz olur, müstekbirdir ve kafir olur. Evet. Allah subhanahu wa taala ayette dediğim gibi Okuduğum gibi bir farzın ihmali şimdi başka bir ayeti kerime bu ayete ışık tutacak. Not eden kardeşlerimiz için numarasını vereyim inşallah. Arap suresi 12. ayeti kerime. Allah Subhanahu wa Taala bakınız, kafir olduğunun sebebini bu ayet anlatıyor. Diyor ki Allah Subhanahu wa Taala ayeti celile-i taibesinde, "Qala". Dedi ki Allah: "Ma mena'aka alla tescude bakalım İblis. Sana emrettiğimiz halde sana emrettiğimiz halde seni secdeden alıkoyan nedir? Sana emrettik. Aynı bakın namazı tasavvur edin. Kolay anlaşılsın diye örnekleri siz canlandırın. Allah sizden Kesin bir taleple bir şeyin yapılmasını istiyor. Diyor ki sonunda da sana emrettiğimiz halde bundan niçin pasiflik ortaya koydun? Şeytan devam ediyor. Diyor ki Kala ana hayrun min diyor, dur orada bakalım diyor. senin secde etmeni istediğin Adem'den ben daha hayırlıyım. Burada bitse iyi hayırlı olduğunu da kendi akliyatından nefsiyatından egosundan hevasından hevesinden temellendirmiş. Diyor ki: "Halakteni min narin ve halaktahu min tin." Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Hangisi daha üstün? Orada dur. Secde edilmesi gereken varsa onun bana yapması gerekir gibi. Bunu anladık mı kardeşlerim? Şeytanul <gülüyor> la'ananin Kafirlerden olmasının sebebi şer'i bir hükümde Allah Azza ve Celle'nin kendisinden istemiş olduğu herhangi bir talepte göstermiş olduğu pasiflik değil altını çiziyorum ısrarla Allah'ın hükümlerine alternatif üretmiş olmasıdır. Onun için bugün biz namazında pasiflik gösteren bir kardeşimizi tekfir edemeyiz. Bu ayete dayandırarak tekfir edemeyiz. Çünkü iblisi şeytanul leaneyi kafirlerden yapan onun Allah Azza ve Celle'nin yerine geçip daha güzel hüküm ürettiğini zannetmesi öyle yapmasıdır. Onun için bu ayete dayandıraraktan namazında pasiflik gösteren herhangi kesin bir talepte pasiflik gösteren kardeşimizi tekfir edemeyiz. Bu önemli bir konu. Yine bu ayet-i kerimeye hazırlanırken hani dedik ya Alternatif hüküm üretmekle birlikte müstekbirdir. Onun için müstekbirdir. Aklıma ne hikmetse demokratik nizam geldi. Baktım Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle zinayı haram kılmış. Yaklaşmayın demiş hatta. Bizim bugün içerisinde yaşadığımız nefes alıp verdiğimiz hayat nizam oturuyor bu hükme Allah azza ve celle'nin hükmüne alternatif hüküm üretiyor. Vallahi bu dersi hazırlarken ilk aklıma bu geldi. Laiklik geldi. Allah azza ve celle'nin hükümlerinin hayatta geçerli olmayıp biz üretkeniz biz üretiriz demeleri aklıma geldi. Onun için bu ayeti kerime hani secde edin Sadece iblis etmedi, diğer melekler itti, secde etti ve kafirlerden oldu ayetini okurken Allah rızası için bu konuyu ihmal etmeyelim. Bugün yaşadığımız hayatın nizamın Allah azza ve Celle var iken, hükümleri baki iken ona alternatif hükümler ürettiğini ve böyle bir sistemde yaşadığımızı maalesef bu ayeti kerime bize hatırlatmalı kardeşlerim. Bu 34. ayet-i kerime. Zaten 34, 35, 36 bir bütüncül içerisinde incelenmesi gerekir. Şimdi 35. ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala devamla diyor ki Ey Adem zevcenle birlikte cennette iskan edin. Nimetlerden faydalanın. Hepinizin bildiği bir, bir konuşma, bir diyalog olduğu için üzerinde ısrarla durmak istemiyorum. Ama Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimeyi bitirirken diyor ki her şeyden yeyin. Doğru mu? Yeyiniz ve içiniz. Her şeyden. Bakın cenneti ben sizin istihdamınıza sundum. Ancak ne dedi? Şu ağaçtan yemeyin. Doğru mu kardeşlerim? Öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala dedi ki şu ağaçtan yemeyin. Yaklaşmayın o ağaca. Ağaç, tefsir kitaplarına baktığımız zaman elma mıydı, armut muydu, hangi meyveyi veriyordu, bir sürü şeyler görebiliriz. Ama bizi, Kur'an'ın bize verdiği bir mesaj var. Onu algılamaya ve onu almaya çalışıyoruz. O da şudur. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a ve zevcesine dedi ki şu ağaca yaklaşmayın. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a ağacın meyvesini veyahut da ağacın kendisini haram kıldı. Doğru mu kardeşlerim? Allah Subhanahu ve Teala çünkü dedi ki zalimlerden olursunuz. Şimdi şeytan vesvese veriyor ya sonraki ayeti kerimede. Ve azallahumush şeytan. Ama oraya geçmeden önce Allah'ın yasakladığı yani haram olan bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz bu dünyaya kulluk için gönderildik kardeşlerim. Hepsini tek tek ele almaya çalışıyorum ki anlaşılsın. Yani bizim bu dünyada varoluş gayemiz bu imtihanda başarılı olmak. İmtihanın adı ne? Kulluk. Ellezî halaqal ayyukum Biz diyor hayatı ve ölümü Hanginizin daha iyi işler yaptığını diyor, saptayabilmek için yarattık. Varoluş gayemiz bu. Allah bizi imtihan ediyor. Bunun içinde helaller koymuş, haramlar koymuş. Demiş ki, ey kulum filan, şuna yaklaşma. Ve la tekrabu. Yaklaşmayın. Yemeyin. Yahut da için, yapın. İslam'ın yüzüne hakim olması için çalışın. Kafirler üzerinize otorite olmasın haram. Yani Allah Subhanahu ve teala her yönüyle hayatın helallerle haramlarla kuşatmış. Farzlarla haramlarla, menduplarla, mekluhlarla düzenlemiş hayatımızı. İşte bu ayeti kerimede de Allah diyor ki Adem aleyhisselama onun üzerinden bize size bir şeye haram olarak emrettiysem yaklaşmayın dediysem yaklaşmayın. Türkçesini söyleyeyim mi? Günümüzün Türkçesiyle söylüyorum. Eğer size ben bir haramdan bahsettiysem uzak durun. Ciddiye alın demektir haram. Ciddiye. Çocuk oyuncağı değildir. Zalimlerden olursunuz diyor ayet. Bakınız kardeşlerim. Harama hassasiyet konusunu biz bugün anlayalım. Allah rızası için. Bugün Haram üretme makinası motoru haline gelmiş küfür nizamında yaşıyoruz. Not ettiniz mi? Küfür üretiyor bu nizam, küfür. Bu nizam haram üretiyor. Bu bir gerçek. Ve biz böyle bir ortamda nefes alıp veriyoruz. Hayatımızı idame etmek mecburiyetindeyiz. Vallahi bu sistem haram üretiyor. Ama Allah kaçın diyor. Yani olabildiğince biz haramı ciddiye almak durumundayız. Müslüman haram konusunu sulandıramaz. Haram konusunda Müslüman gevşek davranamaz. Davranırsa zalimlerden olur. Bakınız bir hadis paylaşacağım sizinle kardeşlerim. Ama hadisin sahibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir örnek verip hadise geçeceğim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karnı açken bir gün yolda yürürken bunu da haramlara olan hassasiyeti anlatmak adına paylaşıyorum. Ve inşallah daha nice örnekler paylaşacağım. Yolda yürürken Allah'ın Resulü açtır. Yolda dökülmüş bir hurma görür. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğilir. Hurmayı alır. Ravi der ki hurmaya baktı, baktı, baktı. Ondan sonra yanında ben vardım, bana döndü. Dedi ki, vallahi eğer bu hurmanın hazine, yani sadaka hazinesinden düştüğü korkusu olmasaydı, vallahi yerdim. Çünkü açım. Ama diyor, Allah bize, ehli beytime sadaka malını haram kıldı. Onun için yemiyorum diyor, al sen ye. Hassasiyete bak, Kerim kardeşim. Düşmüş. Belki de vatandaşın bir tanesi düşürdü. Yani onun sadaka hazinesinden, beytül malden düşüp düşmediği bir başka tartışma mevzusu. Ama işte bize örnek olsun diye gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu hassasiyeti bize öğretiyor. لَقَدْ kana لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Güzel örnektir o. Alıyor hurmayı bakıyor bakıyor aç. Ama raviye dönür diyor ki vallahi Beytülmal'den düşme korkusu beni diyor. Tedirgin etmeseydi vallahi yerdim. Al diyor sen ye. İşte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis. Haramı ve hassasiyetini anlatmak adına beni çok etkileyen bir hadis. Ve inanıyorum birçoğunuzun da bildiğidir. Bukhari takriş etmiştir bu hadisi. Ebu Hureyre radiyallahu anhdır ravisi. Allah'ın Resulü uzunca bir hadise başlar. Der ki ey Yuhannes ey insanlar. İnne Allah tayyibun la yekbelu illa tayyiben. Allah tayyiptir, tayyibi sever. Güzeldir, temizdir, temizi sever. Diyor ki hadisin devamında bilin ki diyor: "Ve inna Allah-ı emere'l mukminine bima emere Ey diyor insanlar, sahabelerine seslenerek, Allah sizden önce nebilerden ne istediyse sizden de bu hususta aynısını istiyor. Dikkat edin. Bize de hitap ediyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Resul Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem harama nasıl bir hassasiyet gösterdiyse Diyor ki sen de göstereceksin. Allah sana da emretti çünkü. Ve hadiste birkaç ayeti kerime zikrettikten sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabe ravi diyor ki Ebu Hurayra radiyallahu anh. Thumme zekera racula. Sonra diyor Allah'ın Resulü birden bir adamdan bahsetmeye başladı. Yetulu sefer. Uzunca bir seferden gelen bir adamdan. Şimdi adamı anlatıyor Allah'ın Resulü. Diyor ki يَتُولُ eş اَشْعَةَ akbara Saçı başı böyle birbirine karışmış. Hemen bir parantez açayım. Virgül atın kardeşlerim. İmam Nevavya Rahmevullah diyor ki Müslüm'ün şerhinde diyor ki burada uzunca yol saç, baş, hadisinin siyahından ve sibakından diyor Mekke yolculuğu anlaşılabilir. Bu bir ihtimaldir. Bu bir yorumdur parantezi kapatıyoruz. Yani o yolculuk illaki Kabe yolculuğu olmak zorunda değildir. Uzunca yolculuk yapmış, saçı başı yani uzunca yolculuk yapmış olmanın emarelerini üzerinde taşıyan bir adamdan bahsediyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yemud yadayhi ilas O adam diyor diz çöktü, ellerini göğe kaldırdı. Ya Rabbi ya Rabbi ve mat'amuhu haram <gülüyor> ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve guziye bil haram fe enna yustecabuli zelik Allahu akbar diyor ki yemudu yedeyhi ile semâ kaldırdı ellerini semâya ya rabbi ya rabbi ama diyor bu duayı yapan ya rabbi Bi ya Rabbi diye Serzenişte bulunan bu kul mata'amuhu haram. Yedi haram, mashrubuhu haram, içtiği haram ve melbesehu haram, giydiği haram. Bitmiyor. Ve bil haram. Haramla da iştigal ediyor. Fe anna istecab lidalik. Allah bu duanın diyor neresine icabet etsin? Allah'u akbar. Haramdaki hassasiyet böyle olmalı. Haram mı? Dualarımızın geri çevrilme korkusuyla bile uzak durmak gerekir. Bu hadis beni Kerim kardeşlerim ziyadesiyle etkilemiştir. Hani Allah azze ve celle o ağaca yaklaşmayın dedi ya haram bize bu hassasiyeti öğretmeli bu ayeti kerime. Ama bize şu mecliste haram ifadesini duydukları vakit, duyulduğu vakit, işitildiği vakit nasıl hareket edilmeli kim öğretsin? Hayber'in fatihleri öğretsin. Sahabeler öğretsin. Hayber'i fethedenler öğretsin. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı kiramı öğretsin. Hem de topluca ferdi olarak da değil. Ne dedim? Onlar Hayber'in fatihleridir. Açtı sahabeler aç. Muhasara etmişlerdi Hayber'i. Yahudileri. Ama açtılar. Sahabeler günlerdir bir şey yememişlerdi. Muhasara ettikleri o esnada ehil eşek ele geçirdiler. Haydi ya Allah. Bismillah. Kestiler. Kazanlar kaynadı. Etler pişiyor. Bir düşünün. Sizden ricam haybere gidin. Muhasara etmişsiniz. Ottan başka üç gündür, dört gündür yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Ve elinize et geçmiş. Ehil eşek hem çoklarca Diyor ki ravi birden çok kazan kaynıyordu sırayla. Diyor ki konsantre olduk. Aklıma iftar geldi nedense. Hani böyle insan oturur da iftarı bekler ya. Konsantre olmuş sahabeler. Üç gündür, beş gündür hem cihat ediyor, muhasara yapıyor hem de açlar. Diyor ki ravi, münadinin sesini duyduk. Allah ve Resulü size ehil eşekin etini haram kıldı. Subhanallah. Bir düşünün. Yani sizin önünüzden iftar sofrasının kaldırılıp gittiğini ve açlığınızın devam ettiğini ve edeceğini düşünün. Diyor ki vallahi biz saatlerce kazan boşalttık diyor sahabeler. Kay kazanları etleri boşalttık. Eğer ki Allah'ın Resulü haram kıldıysa bitmiştir. Biz ona bir daha yaklaşmayız. Subhanallah. Harama olan hassasiyet böyle olsa gerek. İşte onun için ayet-i kerimede eğer ki Allah Subhanahu ve teala yaklaşmayın diyorsa ve Adem aleyhisselamın üzerinden bize nida ediyorsa, sesleniyorsa biz harama yaklaşıp yaklaşmama konusunu böyle anlamalıyız. 30, 34, 35, 36 birlikte anlaşılmalı dedim ya. 36. ayeti kerimenin hemen başında, tabi zalimlerden olursunuzu en sona bırakıyorum. Bugün yetişirse bugün, yetişmezse haftaya inşaallahu rahman. Çünkü biraz açılımı var zalimin, zalim kavramının üzerinde durulması gerekir. Onu biraz tehir ettim. Şimdi haram, Allah haram demiş. Ağaca yaklaşma. Bize de diyor değil mi? Zinaya yaklaşma. Kafirlerle dost olma haramdır. Olma olmayacaksın. Ama faazallahu şeytan şeytanın işi bu. Şeytanın işi ne? Vesvese vermek. Şeytanın işi mühlet almıştır. Nedir o? Kıyamet vaktine kadar Allah Azza Ve Celle'nin imtihan dünyasında. Allah'ın kullarını sınıfta koymaktır. Şeytanın işi o. Onun için mühlet almıştır Allah'tan. Allah diyor onlara diyor hani şeytana müsaade etti ama şeytan da onlara musallat oldu. İşte ondan sonra cennetten çıkarıldığını anlatıyor ayet-i kerime ve devam ediyor. Yalnız tekrar şuraya gelmek istiyorum kardeşlerim. Bu ayet-i kerimenin anlaşılması için Bu önemli. Azık almak istiyorsak, kendimize çıkarımlar yapmak istiyorsak bu ayet-i kerimeden ayyukum <gülüyor> ahsanu Hangimizin daha iyi amel yaptığını yarat test etmek için, sınamak için yarattı demiştim ya. Bu dünya imtihan dünyası. Allah bizi daima sınıyor. Ankebut suresi Yanılmıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa ikinci ayeti kerime. اَحَّسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا اَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Şimdi şeytanı, şeytanın vesvesesini anlamak için bu ayeti i kerimeyi zikrediyorum. Diyor ki Allah subhanehu ve teala اَحَّسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا Siz iman ettik dedikten sonra İmtihana tabi tutulmadan salıverileceğinizi mi zannediyorsunuz? Beklemeyin boşuna. İman mı ettin? Ispat ister. İman mı ettin? Teslimiyet ister. İman mı ettin? Gerekliliğini yerine getirmeyi ister. İmtihandır bu. İşte bir süreç düşünün. A ve B noktası. Mükellef oldun ölmeye yakınsın. Ölene kadar bu süreçte Allah kulluk rotası çizmiştir sana. Ama birisi de boş durmaz tabii ki. Şeytanın işidir o. Habire yanlış navigasyon talimatı gibi seni hak yoldan istikametten ayırmaya çalışır. O azallahuma şeytan. Öyle değil mi? Şeytan onlara vesvese verdi. İlk aklıma Musab İbni Umeyr geldi kardeşlerim. Şeytanın vesvesesini iyi anlayacağız. Şeytan bizi neyle kandırır? Dünyalık, para, pul, makam, şöhret, kadın. Yani Allah'a kulluktan ne alıkoyuyorsa doğru mu kardeşlerim? Musab İbni Umeyr aklıma geldi birden. Bu ayeti not ederken onun imtihanı da fakirlikti değil mi? Halbuki bilen kardeşlerimiz var daha önce de zikrettim. Musab İbni Umey nasıl birisiydi? Zengin. Nasıl zengin? Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen. Allah sizlerden razı olsun. O kadar zengin ya. Subhanallah. Bir giydiği elbiseyi bir daha giyme ihtiyacı hissetmeyecek kadar zengin annesinin karşısına çıktı bu ayeti. Bu ayet kombinasyonunda düşünün. Eh hasiben nasu yutraku iman ettikten sonra sarlı vereceklerini, imtihana tabi tutulmadan bırakıverileceklerini mi zannettiler? Ayetiyle düşünün lütfen. Annesine dedi ki ben iman ettim Allah'ın Resuluna. Ha, iyi bakalım. Al sana imtihanın. Neydi onun imtihanı? Zenginliğin, mirasın onun elinden alınması. İşte bakın şeytan vesvese verdi. Annesinin üzerinden dedi ki ey oğul Allah'ın ve Resulünün dinini terk etmezsen sana mirasından bir kuruş dahi koklatmam. Vesvesedir bu. Şeytan iş başında. Ama Musab İbni Umeyr öyle bir yol tercih etti ki kardeşlerim. Ravilerin aktardığını söyleyeyim. Diyor ki biz Uhud'da Musab'ı gördük. Vallahi diyor üzerinde kefen vardı. Onu diyor başını örtmek için asıldığımızda ayağı, ayağından tarafa da örtmek için asıldığımızda başı açık kalıyordu. Musab'ın hali buydu. Üzerine örtecek elbisesi yoktu Musab'ın. Zenginlikten üzerinde vücudunu baştan sona örtemeyecek kadar fakirliğe maruz kalmış bir Musab Şeytan vesvese veriyoru anlatabilmek için bunu örnek verdim kardeşlerim. Ama şeytan vesvese veriyor değil mi? Veriyor. Fitne veriyor. Dünyalık. İşte dediğim gibi para, pul, makam, mevki, şöhret. Ama o kadar merhametli bir Rabbimiz var ki. Vallahi kardeşlerim. Allah'a kasem ederim ki merhametlilerin en merhametlisi şeytanın vesvesesi varsa Allah Azze ve de o vesveseden korunabilmek için zırhı vardır zırhı Allah bize reçete vermiştir merhametlidir o şeytan sizi hak yoldan saptırmak için adım attı mı Allah'ın reçetesi aklınıza gelsin. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. A'raf suresi 200 ve 201. ayet-i kerimeler. Ve imma yanzaghannaka min eşşeytani nazghun fastaez billah. İnnehu semi'un alim. İnnellezine tekaû izâ massahum tâifun min eşşeytâni tezekkerû feizâ hum mubsirûn. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Size diyor şeytandan bir vesvese mi geldi? وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ Herhangi bir vesvese mi geldi? Sizi Allah'a kulluktan alıkoyacak herhangi bir bir yaptırımda mı bulundu şeytan? Allah'ı hatırlayın. Devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ Emir ve yasaklarıyla kayıtlı kalan kullarım var ya اِذَا مَسَّهُمْ تَاِفُمْ مِنَ şeytani. Şeytandan bir vesvese ona musallat olduğu zaman تَذَكَّرُوا Hatırlar. Neyi hatırlar? Hatırladınız mı? Tehdit ve müjdeyi. Hatta bazı kardeşlerimizin arasında latife olmuştu değil mi? Sana iyi örnek vermiştim. Onlar da darılmışlardı bana. Müjde ve tehdit. Öyle değil mi? Allah'ın azabı ve sevabı onu hatırlarlar diyor Allah. Yani sen yapacağın amelin karşılığında yanacağını bilsen o ameli işler misin? Türkçesi bu. Ve izahum mubsirun. Onlar diyor hemen fark ederler. Olayı görürler yani. Bu benim aklıma bir hadis getirdi kardeşlerim. Hani bir hadis var ya uzunca anlatır Hiçbir gölgenin olmadığı bir zaman diliminde, ahiret gününde Allah diyor ben kendi gölgemle onları gölgelendireceğim. Ve yedi sınıf insan sayıyor. Hatırladınız mı bu hadisi kardeşlerim? Bu hadisin içerisinde o yedi sınıftan birisi var. Allah Allah'ın Resulü bir kısım, bir sınıf insan zikrediyor. Kim biliyor musunuz? Diyor ki, bakın bu az önce az önce... Verdiğim reçeteyle birlikte düşünün bu hadisi. Diyor ki... Zengin, güzel ve de cazibeli bir bayanın bir erkeğe gelip seninle birlikte olmak istiyorum dediğinde ve bütün engeller oradan, ortadan kalkmış olmasına rağmen o adamın zenginliğe, güzelliğe, çekiciliğine rağmen o bayanın vallahi ben Allah'tan korkarım... Allah Azze ve Celle'nin sevabı ve ikabı aklıma geldi deyip, o işten geri kalan adam, Allah'ın gölgesinde gölgenecektir. Ne aklına geldi o adamın? Soruyorum kardeşlerim. Ne? Müjde ve tehdit. Hatırladı. Allah diyor ki hatırlar o. Neyi? Emir ve yasağı. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı veya yapmadığında, ona ne ile mükafat ya da ne ile? ceza olarak vereceğini hatırladı diyor Allah şimdi pek tabi bunun için çoklarca şey söylemek mümkün kardeşler çok şey söylemek mümkün ama şeytanın musallat olmasıyla birlikte şeytanın musallat olmasıyla birlikte O Vesvese'den nasıl kurtulacağını reçetesini az önce verdim değil mi? Ama ben bu meseleyi bir sahabenin üzerinden anlatmak istiyorum el müsaade ederseniz. Ve bununla da birlikte tefsirime, bugünkü dersime nihayet vermek istiyorum. Şimdi kompozisyonu lütfen siz de tekrar edin. Tamam mı? Bugün buradan biz eve yanımızdan ne götüreceğiz? Onun için bu kompozisyonu tekrar ediyoruz. Bir, Allah bir şeyi haram kılar. Biz o harama itina ile uzak dururuz. Çünkü Allah'ın Resulü başta olmak üzere sahabeler bize bunu böyle öğretmiştir. Bu bir. Ama bu imtihan dünyasında kulluk vazifesinde de şeytan bize musallat olmaya çalışır ve hak yoldan çevirmeye çalışır. Böyle bir durumla da karşılaştığımız zaman Allah Azza ve Celle'nin bize takdim etmiş olduğu reçeteyi kendimize kullanırız. Allah'ın emir ve yasağını hatırlarız. Müjdeyi ve tehdidi hatırlarız. Cenneti, cehennemi hatırlarız. Firdevsi hatırlarız. Sakarı hatırlarız. Cehenneme ve bi'sel nasire hatırlarız. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ bunu hatırlarız. Onlara korku yok, üzüntü yok, keder yok diyor Allah öbür tarafta. İşte bu kompozisyonu anlatan bize bugün Abdullah İbni Ravaha olacak. Biz onun üzerinden öğreneceğiz bugün. Bir haram bir şeytanın vesvesesinden nasıl kurtulunur? Ve nasıl amel edilir? Allah bize ders çıkartmayı nasip etsin. Allah bize nimetlenebilmeyi nasip kılsın. Abdullah İbni Revaha müthiş bir sahabe biliyorsunuz. Saatlerce anlatsak Abdullah İbni Revaha'yı layıkıyla bile anlatamayız. Onun içindir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Revah i Revaha'yı Mu'ta'da üçüncü komutan tayin etmiştir. Mu'ta destanı. Mu'ta gazvesi olağanüstü bir gazve. Birinci komutan Zeyd bin Haris, radıyallahu an. İkinci komutan Cafer bin Ebu Talib. Üçüncü komutan Abdullah ibn i Abdullah İbn Ravaha Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a itibada hatırlayın o meclis mescidin önünde oturması ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a koşulsuz itaatiyle meşhur olmuş ve Allah'ın Resulü'nün duasına mazhar olmuş bir sahabedir. Müte'e giderler. Subhanallah hiç ummadıkları bir düşman kalabalığıyla karşılaşırlar. Hemen istişareler başlar. İşte böyle olduğunu tahmin etmiyorduk. Acaba bir elçi göndersek de Allah'ın Resulü'ne haber verse de çünkü takviye de yapılamaz, hepsi gitmiş. Sadece acizler, yaşlılar kalmış Medine'de. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'la birlikte "Gerimi çekilelim, ne yapalım? Elçi mi gönderelim?" derken Abdullah İbn Ravaha cesaret örneği göstermiş. Bakın şimdi cesaret gö örneği gösteren sahabeye birazdan ne olacak? Şeytan bu. Kimse korunmuş değil. Bakın, cesaret örneği gösteriyor Abdullah radıyallahu an diyor ki size ne oluyor? Ey insanlar, size ne oluyor? Siz diyor cennet istemiyor musunuz? Size Allah bir üçüncü şık daha nasip etmemiş. İki şık. Şık çoğaldıkça imdan zorlaşır. 2 şık ya şehit, ya gazi. Yani ya Allah katında şehit olacaksın, ya da döndüğün zaman muzaffer olarak döneceksin. Sürün atınızı diyor. Öyle bir coşturuyor ki sahabeyi ikramı, savaş başlıyor. Ama Allah'ın Resulü Medine'deyken, komutanları tayin ederken şöyle demişti. Demişti ki, ashabım, komutanlarım, Zeyd bin Haris'i komutan tayin ettim. Olur da şehit olursa olur da şehit olursa Zeyd Cafer bin Ebu Talip olsun. Olur da şehit olursa Abdullah İbni Ravaha olsun. Allah'ın Resulü hiçbir gazvede 3 tane komutan birden tayin etmemiştir. Çizin altını. Mute. Sürdüler atları ve Tabi Abdullah ibn Rawaha savaş meydanında görüyor sancak, Livakim'de. Görüyor ki Zeyd bin Haris, ilk tayin eden, edilen komutan şehit düştü. Hemen Caffer bin Ebi Talip sancağı devralıyor ve savaşa devam ediyor. Abdullah ibn Rawaha Caffer bin Ebi Talip'in de şehit olduğunu görünce, sancağı alıyor almasına da, atının dizginini de iki kere çekiyor bunu unutmayın birazdan lazım olacak iki kere atının dizginini çekiyor bir saniye iki saniye bilemediniz beş saniye zihinsel bir sorgulama geçiriyor dünyalık çünkü öl yani gözünün önünde Allah'ın Resulü'nün tayin etmiş olduğu komutanlar bir bir Allah katına şehit olarak gittiler Biliyor ki sıra kendisinde. Hemen aklına dünyalıklar geldi. Hurma, ticarethane, para, pul, kadınlar. Ve bu sorgulama onun iki kere atının dizginini çekmesine mal oldu. Ondan sonra Abdullah İbni Ravaha radıyallahu an kendisine döndü ve konuşmaya başladı. Dedi ki ey Abdullah! Sen dedi mutlaka cennete gireceksin. Bu bir. 2 Sen ancak ve ancak cennete Zeyd Cafer'in yolunu takip edersen gireceksin. Bu iki. Üç. Ey Abdullah. Kendisiyle konuşuyor. Diyor ki ey Abdullah. Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun da cenneti istemiyorsun? He? Bana diyor söyle ey Abdullah sen kim oluyorsun da cenneti istemiyorsun? Ve Abdullah İbni Ravaha da bu söylentilerin bu söylemlerin hemen ardından işte 3 saniye 5 saniye kaç, dakika, kaç saniye sürdü benim şimdiki söylemlerim? Maksimum 10 saniye. Daldı düşmanın içerisine ve subhanallah şehit oldu. Ama bitmedi. Bizim Almamız gereken dersi ilk önce hatırlatayım. Neydi? Bir. Allah bir şeyi emrediyor. Kulluğun gereği bir şeyleri. Ama şeytan boş durmuyor. O süreçte kulluk çizgisinde ve maratonunda zafiyete uğratmak için vesvese veriyor. Marifet hatırlamakta. Allah bizi hatırlayanlardan eylesin. Ama... Atının dizgini iki kere çekti dedim. Unuttunuz mu? Unutmadınız değil mi? Şimdi geliyorum oraya. Tabi Abdullah İbn-i da şehit düştü. Allah'ın Resulü mescitte yaşlı sahabelerle, özürlü sahabelerle, gidemeyen sahabelerle mescitte otururken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri semaya doğru böyle takılır kalır. biraz irkildikten sonra der ki Allahın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. der ki ey ashabım, güzel insanlar muhter tayin ettiğim üç tane komutanım vardı var ya Rasulallah Allah'a hamd olsun ki tayin ettiğim üç tane komutanı cennete uçarken görüyorum ama diyor Abdullah ibni Rawaha rotorlu gidiyor. Röter yapmış Abdullah. Biraz geriden geliyor yani. Sahabeyi ikram soruyor. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulullah. Tamam. O üç komutanı da sen tayin etmedin mi? Abdullah İbn Ravaha ne ola ki? Rötarlı gidiyor. Diyor ki Abdullah atının dizginini diyor iki kere çekmişti. <gülüyor> Subhanallah. Yani dünyanın o vesvesenin iki saniyelik bu dizginliği Abdullah İbni Ravahan'ın yani Rotarlı'dan kastım onun farklı bir yere gittiği manasında değil. Ama Allah Resulü bize böyle anlatıyor. Rivayet böyle. O biraz onlardan bir adım gecikmeli geliyor. Bunun sebebi de diğer sahabeler o tereddütü yaşamazken Abdullah İbni Ravahan'ın şeytanın vesvesesiyle vermiş olduğu mücadele korktu. Dünyalığı tercih etti. İki tane atın Dizginini çekmesi mesabesi kadar. Rotar yaptı diyor Abdullah'tan için. Ama Abdullah İbni Revaha sınavı kazandı mı? Kazandı kardeşlerim. Neyle kazandı? Tezekkerov. Hatırladı. Neyi hatırladı? Tekrar mı sayalım? Cenneti ve cehennemi Firdevsi ve sakarı He? Cehenneme ve bi'issel mesir وَلَا خَوْفٌ عليهم, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bunları hatırladı. Dedi ki öyleyse ben üzüntünün, korkunun, kederin, azabın olmadığı yeri tercih ediyorum. Var Röterli olsun. Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerimelerde Allah azza ve celle'nin muradını bize anlamayı nasip kılsın. Haramlarını, haram bellemeyi helallerini de helal bellemeyi nasip etsin. Haramlarından içtinab edebilmeyi, farzlarına da tamahkar olabilmeyi nasip etsin. Allah Azze emirlerine Celle'nin emirlerine canhıra sarılan ve onunla amel edebilmek için kaygılanan müminlerden eylesin bizleri. Allah ve Teala bana önceliklere söylediklerimle, siz Kerim kardeşlerime de dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Allah ve Teala bizlere dünya gözüyle İslam'ın hakim olduğunu göstersin ve bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.